Semut kavmine gelince biz onlara doğru yolu göstermiştik ama onlar körlüyü hidayete tercih etmişler ve yaptıklarına karşılık alçaltıcı azap yıldırımı onları çarpmıştı.